Herkese merhabalar, ben Emre Gündoğdu. Herkes için mimarlığın 10. yılı vesilesiyle ve Yağmur Yıldırım'ın nazik davetiyle başladığımız aylık program serisinde 11. programla karşınızdayız. Bugün dernek üyesi Mina Öner'le beraberiz. Kendisiyle derneğin de projelerinde denemekte olduğu ama Mina'nın daha fazla bu işin içine girdiği doğal yapılarla üretmek, belki ekolojik olarak üretmek ve bunlarla mimarlık ortamının ilişkisi üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Biraz böyle muhtemelen yine laf açacak. açacak. Mina'ya sözü devrederken belki başlangıçta sen neler yapıyorsun, dernekte neler yaptın bu konularda, dernek dışında neler yaptın diye bir girizgah yapmak istersen öyle devam edebiliriz diye sözü sana vereyim. Merhaba, teşekkür ederim Emre. Ben Mina Öner, mimarım hem de doğal yapı ustasıyım. Yani doğal yapı şantiyelerinde çalışıyorum işçi olarak. Hem biraz sanat kısmındayım bunun, hem bilimsel kısmındayım çünkü uzmanlığım bu yönde. İşte bu kerpiçle alakalı yüksek lisans yapıyorum İTÜ'de. Dernekle tanışmam, yani öğrencilik dönemlerinde lisans okurken oldu ve daha sonrasında 2015'te üye oldum. Kan da bu kendine yetebilirlik üzerine kafamda soru işaretleri varken, işte ve bedenimle çalışmak istiyordum. Derneğe üye olarak dedim ki ya ben uygulama işlerinde çalışmak istiyorum ve gönüllü olmak istiyorum ve ee, o, o sırada da kille çalışmaya başladım Nevin Taşlı Kranı'nın atölyesinde ee, yani küçük ölçekte hemen sonucunu görebileceğim bir şeyler üretmek istiyordum ve bu mimarlık ortamında ofislerde çalıştığınızda pek mümkün olan bir şey değil ee, bazen çalıştığım projeler yıllarca sürüyordu ve hani ben onu görmedim bile veya küçük bile olsa görme imkanınız olmuyor başka bir şehirdeyken o ee, daha sonrasında da 2017'de tezek evlerde gönüllü olmamla bir daha tasarım ofislerine geri dönmedim ve doğal yapı şantiyelerinde çalışmaya başladım. Malzemeyi daha iyi anlayabilmek için de yüksek lisansa başladım İTÜ'de malzeme grubunda. Ee, ve dernekle beraber bunları öğrendiğim şeyleri uygulama alanı e, bulmaya başladım ve hangisinde sanırım ilk... E, toprak sıvıyı deneme ve geliştirme imkanımız e, benim için yani dahil bulunduğum her e, Yırca projesinde oldu. Yırca sabun evi projesinde. E, daha sonrasında e, yine Urfa'da e, çocuk alanı yaptık. Evet, oyun alanı. Bostan. Ve, bostan. ve açık derslik yaptık. Orada kullanma imkanımız oldu Urfa'nın toprağıyla eee vesaire. Aynı zamanda dernekle bağlantılı olan yurt dışındaki STK'larla birlikte işte gençlere doğal yapı malzemelerini öğretiyoruz. Bu dernekler daha çok Avrupa Fonu'yla çalışıyor Balkanlarda ve e, farklı Balkan ülkelerinden 5 e, genç gelerek 5 farklı ülkeden her sene bir eğitim düzenliyoruz. Yani hem öğrendiğim, hem öğrettiğim, yaymaya çalıştığım bir süreçte yer alıyorum aslında. Bu evet. doğal yapı ustasıyım dedin. Sonra da hemen işçiyim dedin galiba. Evet. Ee, mimarsın da. E, mimar da evet bir i̇şte. işçi aslında. Ama yani bunlar bugünkü biraz kaygılarımız da program öncesinde galiba. Bu mimarlık alanında bu ne kadar e, doğal ile ilgileniliyor. Böyle bir hobi, aa, bir hoş iş. Belki neredeyse bir hayır işi gibi küçük de bir doğal yapı yaptık da sonra gene endüstriyel ya da bildiğimiz yolda her neyse yolumuza devam ettik gibi mi yaklaşılıyor? Ya da bu kadar daha eleştirel sert olmaya gerek var mı gibi şeyleri biraz sorgulamak istiyoruz galiba. Biraz böyle senin de şimdi bahsettiğin doğal yapı, kollektifleri, eğitimleri bir şeyleri var. Mimarlık kolektifleri şey de var bir yandan herkes için mimarlığın da olduğu gibi bunların arasında nasıl bir ilişki görüyorsun, bağlantısızlık hissediyor musun ya da ne kadar bağlantılı gibi e, yine ki çok geniş çerçeveden gidiyorum ama belki bu mimar işi doğal yapı ustası bu tanımlamalar ne ifade ediyor sana benim de biraz aslında bizim gibi kolektifleri artık tasarımcı inşacı kimliğini beraber yürütmeye çalışan özneler barındırıyor gibi bir yorumlamam oldu son dönemde Kendi tezinden bahsediyorum da hı hı. E, ne dersin? Yani şöyle benim mesela ilk gönüllü olduğum projeye baktığımız zaman ben bunu tamamıyla ayrı bir işte meslek okumuş bir kişi daha sonra benim gibi ilgi alanı daha ilgi alanına dahil ediyor doğal yapıları ve usta oluyor onun yanında öğrendim işte Koliba Kollektif'in kurucularından Zavier benim ustamdı ve yani bambaşka bir meslek okumuştu. Ee, ve ama bir mimarın tasarladığı e, bir alanda bu iş icra ediliyordu ve böyle yani farklı tabanlardan gelen insanların, merak salıp kendi evlerini inşa etme amacıyla daha çoğunlukla öğrenmeye çalıştığı, gönüllü olarak çalışıp sonrasında bu işle uzmanlaşmaya başlayan insanlardan oluşan böyle Türkiye'de bir takım kolektifler var. Bir kısmı yani usta olmadığı için bu işle ilgilenmek isteyen ve ustaların yani inşaatlarda çalışan e, ustaların e, yani para kazanmaya ihtiyaç duydukları için ve burada da çok fazla arz-talep ilişkisi de çok giriyor buna. Çok fazla talep olmayınca çok, sürekli bir iş olmadığı için artık böyle mimarlık ve inşaat tabanlı insanların bu işin ustalığa bah yapmaya başladığı bir e, yerden bakıyorum ben aslında. Yani ben öyle bir yerden girdim bu yere. Yani çünkü kendi kendine yetebilirlikten e, Doğal malzemeleri kullanmak, kendi evimi yapmak, mekanlar inşa etmek, kendi bedenimi kullanmak. Ama mimarlığı ofislerde icra edip ya da şantiyelerde, şehirde veya kırsalda icra edenlerin bakışı da birazcık şey gibi oluyor. Evet bir şeyler tasarlıyorlar. Aslında bölgeye göre, belki oranın koşullarına göre bir şey tasarlıyorlar ama o orada kalıyor. Tamam bu eleştirel yönde değil ama... Şimdi bu doğal malzemeyi biz aslında kentte de kullanabiliriz ve o çok modern yapılarımızın içinde de kullanabiliriz. Çünkü dünyada böyle bir akım başladı. Yani enerji konusunda dar darboğazdayız. Yani. Evet. Ee, bu nedenle de bunu dahil eden e, insanlar var. Ama tabii ki de bu böyle standartize edilmiş bir malzeme olmadığı için de e, üretimi çok pahalı, işçiliği pahalı... İşte, çok sık bir şekilde üretilse belki bu daha yaygın hale gelecek. Dolayısıyla mimarlar bence risk almıyorlar. Ve bunu hani evet ben böyle bir şey yapmak istiyorum ve öğrenmek istiyorum gibi bir bakış açısıyla üretiyorlar. Ve bu otantik kalıyor birazcık. Hmm. Ama işte diğer yandan... Herkes için mimarlık gibi üreten, yani kolektifler var. mimarlı, sosyal mimarlık, böyle kolektif üretim süreciyle yapan gruplar var. Bunlar da aslında yani elinde bence, bana kalırsa, elinde var olan malzemeleri değerlendirip hem de yeni bir şeyleri üretmeye o amatör ruhla teşvik eden gruplar. ya Bir yandan tabii ki de profesyonel bir şekilde bunu yapıyoruz ama yani o motor heyecanıyla birlikte yapıyorlar. Böyle farklı perspektiflerden bakıyoruz bence. Ve yani işte e, rasyonel bir yani ne diyebilirim orada rasyonel demek istemiyorum da e, Yani baskın üretim. Baskın üretim diyeyim. Baskın bir şekilde mimarlık pratiğinde bulunan insanların bu malzemeye uzak olduğunu hissediyorum. Aslında çok temel malzemeler, doğal yapı malzemeleri? Doğal yapı malzemeleri var. Belki geri dönüşüm malzemeleri de düşünülebilir aslında evet. bunun içerisinde. Hani hiç doğal saymayacağımız plastikler, başka atıklar falan olabilir. Ama bunların çöp olacağına yeniden kullanılması da belki evet. daha çok böyle bizim gibi kolektiflerde bunların denemeleri de var. hani daha doğal yapıyla uğraşmak istenen bunlara nasıl sıcak bakıyorlar mı bilmiyorum. Ama yani bu da bir yönden biraz malzeme konusunda biraz konuşabiliriz. Yine ama şey galiba bu deminki sorumun da biraz devamı gibi şimdi yine sen söyleyince hani e, o işi öğrenmek, ustalığını öğrenmek, hep böyle biraz uygulamasını öğrenmek üstünden konuşuyorsun gibi. Hmm. Yani bunun hani, tasarım noktası nerede kalıyor? Mimar tasarım mıdır, eşit midir, o ne o da aslında biraz belki tartışılabilir. Yani sadece tasarıma indirgemeyelim mimari de, sanki o nokta hep açıkta mı ya da o nokta kimlerde, mimarlar buraya pek girmiyor dedin aslında ama kim yapıyor o zaman bunların tasarımlarını? Yani yine doğal e, yapılarda uzmanlaşmış kişiler yapıyor bunların tasarımlarını, yine bir mimar tasarlıyor. Yani, e, ama Geri e, geldiğinde Mimar olmayanlar da yok mu? Var. E, yeri geldiğinde de Aslında mesela daha çok permakültür Çiftliklerinde, kırsalda Yapılıyor bunlar e, İşverenin aslında Hayal ettiği, bir takım bir şeyleri Çizdiği şeyler oluyor. Burayı böyle Hayal ediyorum. Burası şöyle mi olsa İşte e, Bir yerlerden gördüğü şeyleri Gösteriyor ve aynı zamanda yani onun, onun mimarla iletişimi çok yakın oluyor. Zaten mimarı da, o, e, yapıyı tasarlayan mimar da şantiyede çalıştığı için bir usta olarak e, birlikte tasarlanılan bir süreç oluyor burada. Ya da kişi kendisi öğrenmiş oluyor. Yani çok e, basit bir şema çizdiriyor bir kişiye. İşte onun iznini alıyor vesaire. Ve kendi uygulamasını yapıyor öğrendiği şekilde, denemeler yapıyor. Buna çok alan sağlayan bir malzeme doğal yapılar yani burada mimarlık şartı yok aslında sadece işte bazı hani temel bilgiler var bunların işte standartlara uygun hale getirilmesi problemi var onun haricindeki bu estetik e, tamamıyla kullanıcıya bağlı bir estetik ve yönlendirmeye mimarın da yönlendirmeye ona işte o konuda kafasının zihnini açtığı, işte bak bu, bu da böyle olabilir aslında yani şu malzemeyi de şuraya koyabiliriz diye yönlendirdiği bir şey, hale, bir üretim sürecinden bahsedebilirim yani. Hı hı. Ama yine de e, bu biraz daha genel o durumu özetlediğin gibi, yine evet. de mimarlık alanı, mimarlar biraz sence bunun uzandılar mı? E, yani gene işte bunu hep böyle bir küçük yapacağımız arada bir iş gibi mi? Dedin gerçi onu çok böyle şey kendi düşüncelerine katmıyorlar, tanımıyorlar çünkü diye. Hı hı. Bunun sonucunda da belki aslında evet mimarlık kolektifleri de böyle doğal olsun, geri dönüşümlü malzemeler olsun düşünüyorlar bunlarla çalışmayı düşünüyorlar. Ama biraz şey var gibi, gene senle konuşuyorduk öncesinde. Bir böyle doğal ekolojik kolektifler var, belki mimarlar da var içinde ama bunların böyle mimarlık, çok bunların içinde değil gibi gibi bir hissiyat var. Geçenlerde de böyle işte senin de vesile olduğum bir hani davet gelmişti böyle STK'lar falan bakıyoruz. Aslında hiç mimar camiasından şeyler değiller. Gruplar STK'lar değiller. Hani bir böyle bir kopukluk var mı bu kopukluk var mı diye sorarak bu kopukluğu çok mu zorluyorum bilmiyorum ne düşünürsün diye. Ya bir kopukluk var, evet. Yani çünkü mesela işte bizim üye olduğumuz bazı gruplar var, doğal yapı malzemeleriyle çalışan. Bunların çoğunluğu mimar değil, başka tabanlı. Ama yani mimar olanlar da burada bazen şey yapabiliyorlar veya daha çok akademisyen kimliğiyle orada bulunanlar. Çok eleştirel yaklaşabiliyorlar bu uygulamalara, bu tür uygulamalara ve hep o akademi akademik anlamda Neden? değerlendiriyorlar. Ya yani çünkü diyor ki mesela ya orada bir kişi diyor ki işte bir terimi farklı kullanıyor. Mimari bir terim kullanmıyor da kendi yorumladığı şeklinde diyor ki işte bunun bilmenle değeri çok yüksek. Ama o grupta başka biri diyor ki hayır bunu böyle söyleyeceksin. İşte böyle ders verir gibi bir yerden yaklaşıyor ve hani o ruhunu kaybetmesine ve bu grupların dağılmasına sebebiyet veriyor. Yani mimarlar çok katı yönden bakan insanlar var. daha Ya da katı demeyeyim de sonuçta kendi bakış açısından bakıyor ve aldığı eğitime göre bakıyor. Ama bir de bu, bu işin eğitimini almamış ama çok fazla iş üreten ve yani zanaatkar olan insanlar var. Bu iki grup birbiriyle biraz çatışıyor. Benim gözlemim bu yönde. Hep mimarlar dediğin gibi mi? Genelde katılardın. Hayır. İşte benim gibi olan mimarlar var. <gülüyor> A, sen artık diğer gruba geçmiş gibisin. <gülüyor> ya da bir Demek, gruplamaya gerek yok. Ben belki ikisi arasında böyle süperegomla egom <gülüyor> arasında e, gidip gelen bir kişi olabilir yani şöyle bir şeylerin standartize edilmesinden yanayım ki daha çok insan kullansın Hı -hı. ve düzgün üretilsin yani işte diyorlar ya kerpiç yapı yıkılır vesaire gibi yani ben sağlıklı bir yapıda yapı üretmek istiyorum o anlamda çünkü bunu hani üretip doğru üretmeyen bir kesim, tayfa da yani bir kesim de olabilir ve bu çok tehlikeli bir yere gidiyor. Ama işte biz böyle beraber çalışırsak hep beraber o zaman çok güzel işler üretilebilir. Yani hala bir kopukluk var veya bunu üreten mimarlar var işte mesela bunlardan isim vereceksem Özgül Öztürk var. Yani bu, bu işle gerçekten ilgileniyor piyasada. Ee, ama ya da benim hocalarım var şimdi akademisyen olup ama işte sıkıştırılmış toprak duvar üzerine çalışan Fulya Özel ve e, birkaç kişi daha var yanında. E, Tuğrul Hoca sanırım. E, yani şimdi şimdi yeni yeni böyle lisans eğitimine de bu dahil edilmeye başlandı. Hmm. Mesela işte ben bunu sadece bir yerde uygulama yapmayı sadece dernek sayesinde keşfettim. Herkes için mimar da ben bir yerde kazma kürek tutup hani bir şeyler yaptım. Ama şimdi okulların yaz okullarında tasarımını yapıp bir yerde gidip uygulamalarını öğrencilerine yaptırdı. böyle dersler açılmaya başladı. Yaz okulları açılmaya başladı. Bizim zamanımızda lisans eğitiminde böyle bir şey yoktu. Ahşap yapı dersi seçmeli olarak açılmıyordu bile. Yani dolayısıyla biz uzak kaldık ama kendi çabalarımızla bir yerlere, işte bir bilgilere, gruplara girdik bir şeyler. Bu sebeple bence ayrıyız. Yani lisans eğitimine bu dahil edilirse, üretmek, tasarlamak ve üretmek bedene, o zaman bence bir farkı kalmayacak mimar veya ustanın. Ya yani, Tabii ki kalacak ama birbirini besleyen, şeyler olacak. Üstencil bakan veya ayrıştıran, ötekileştiren bir taraftan bakmayacak. Evet, güzel birçok şeyi böyle bir toparlayan bir cevap gibi oldu. Ee, şeye ne diyorsun belki onu tekrar hatırlatabilirim. Yani bu kolektiflerin daha mimarlık dışı olması daha işin doğalı mı aslında belki bilmiyorum ya da mimarlık alanı işte lisansta başlayarak biraz girebilir dedin. Hani oraya daha fazla girebilmesi için ne yapması lazım? Bu girebilmesi kendini dayatması anlamında belki demeyelim ama hani kendi düşüncesini değiştirmek için lisansında bu düşünceyi alamamış belki mimarlar, mimarlık ortamının da buna yönelebilmesi için yani illaki doğal yapılarla, üretme, malzemelerle üretmek zorunda değilsin belki ama Hı -hı. Ya, her şey bir arayışla başlıyor, i̇şte bir sorgulamayla başlıyor. O da bireysel bir süreç, bir yolculuk. Dolayısıyla bunu merak eden insanlar buna ulaşabilir. Hı. Yani bu gruplar alternatif gruplar. Biraz hibivari kalan, öyle adlandırılan gruplar. Biraz kafayı kırmak gerekiyor galiba. Yani komik anlamda bakarsak. Ee, ya araştırmak yani... Bir şeylere açık olmakla alakalı. ya Bunu herkes yapsın demiyorum ben. Yapmak zorunda da değil. Alternatif de kalabilir diğer gruplar. Çeşitlilik sağlanır. Böylece farklı grup, yani farklı bakış açıları sağlanır. Zaten yani mesela Balkanlarda yapan insanların bir kısmı alakasız yani tamamiyle mimarlıkla hiç alakası olmayan insanlar yapıyor bunu. Sosyal yardım olarak yapıyorlar. E, mimari bırakmış insanlar yapabiliyor vesaire, yani ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum biraz... Soruyu bir tersten çevireyim. Evet, e, hani... tıkandım sanırım. <gülüyor> Yok. E, bu tarz e, üretimleri yapan insanlar da bunların bir mimari belki değeri olabileceği anlamını, olabileceğini çok düşünmüyorlar. Hani mimarlık alanında bu işleri sunmuyorlar gibi bir şey gördün aslında evet. konuşmamızın başında. Belki oradan da dönebilirsin. Çünkü e, öncelikleri e, mimarlık olmuyor aslında. Öncelikleri barınma ihtiyacı Hı -hı. veya e, çok böyle işte mesela ne bileyim e, sağlık e, hizmeti alabilecekleri bir mekan yapmak oluyor STK'ların. Yani e, temel ihtiyaçları karşılamak oluyor ve çevresinde ne bulabiliyorsa o da doğal yapı malzemeleri oluyor. Bunları kullanıyorlar. Dolayısıyla hani ben buraya başvurayım da bir dergide yayınlayayım şeyi olmuyor. Onlar daha aktivist anlamda yaklaşıyorlar buna. Mesela o kadar güzel mimari ve yani unik özgün eserler yapılıyor ki çünkü bireysel e, üretimler ve herkesin kendi estetik anlayışına göre üretilen şeyler yapılıyor. Bunlar yayınlansa bu sefer belki de yani gerçekten soruyu belki de tersten sorman iyi. İşte lisans eğitiminde bunları görmemiş insanlar, hep belli başlı örnekleri ve akımları görmüş kişiler. Bunları görünce belki bilgi ulaşılabilir hale gelecek. Belki bunların arasında köprü olmak gerekir. Yani ben de belki bunu sağlamam gerekir bireysel olarak ki yaygınlaşsın. Yani biraz bunları böyle... Sesli düşünür gibi sorgulama halimiz belki şeyden de en azından benim için öyle düşünüyorum. Yani bizim de başka gruplarında ekolojik doğal yapılar açısından yaklaşan grupların da yaptığı işlerin böyle evet bir daha küçük ölçekli kalma, kıyıda köşede kalma hali öyle olunca da ister istemez bir zaman yapılan şeylermiş gibi. Bu zaman istersen 10 yıl sürsün, 20 yıl sürsün ama hı hı. sanki hep ana akımın yanında böyle. Kendilerince takılan bir şeylerle uğraşan e, gruplarmış gibi oluyor. Olabilir ama yani zaten belki o ana akım düşüncesini bir sarsmak için şey yapmak için zaten büyük ölçekli üretimlerin belki hatalı şeyler olduğunu ki işte bu sende de başta demiştin yani giderek kaynaklarımızı azaltıyoruz yani o yüzden de doğal malzemelere dönüş malzemelere dönmek zorundayız ya da bütün üretim ölçeğimizi üretim sistemlerimizi yeniden düşünmek zorundayız ki üretim sistemi anlamında da aslında bu sürekli bedenen yapmak için içerisinde olmak yani herkes aynı bedensel katkıyı sunmayabilir böyle bir şey anlamda demiyoruz muhtemelen bunu ama evet. yani o daha başka türlü üretebilmek ve paylaşabilmek aslında rekabetçi değil de belki dayanışmacı bir şekilde üretebilmek için de önemli bir alan açığı gibi sanki bu e, doğal yapılar, dönüşümle uğraşmak e, ya da başka nasıl altlandırıyorsak işte. Evet. E, bilmiyorum bu konularda ne demek istersin? Yani şöyle bence burada girişimcilere de çok iş düşüyor. Hı. Yani e, ya kişi diyor ki ben para kazanmak istiyorum bakıyor olanaklara. Mesela işte BC Materials var Brüksel'de Belçika'da. Ee, adamlar doğal yapı e, malzemeler üretiyorlar. Sıkıştırılmış kerpiç, bilmem endüstriyel ne. Anlam endüstriyel anlamda endüstriyel anlamda üretiyorlar hmm. bunu. İşte bu yani endüstriyel anlamda üreticiler belki artarsa o zaman işte belki onlar da bağlayıcı kısımda yer alabilir ve illa da bir e, benim gibi insanların bedenen çalışması gerekmeyebilir. Yani ben bunu severek yapıyorum hmm. da. hani Evet işin bir yönü olabilir de benim biraz kastım aslında endüstriden de kurtulabilir miyiz? <gülüyor> ya bu bir teknoloji karşılıklı anlamında değil de endüstriyel düşünmek aslında biraz yani çok da bir faydası hayrı evet. yok sanki. Hemen bu söylediğime... Kendime dair <gülüyor> bir sürü kişi karşı çıkabilecektir ama yani ne demek istediğimi belki anlıyorsun. Anladım. Yani zarar zarar zarar hep yani işte ne hale geldiğimiz ortada bilmiyorum. Yani... Biraz böyle düşünce kalıplarını sarsmak için de belki farklı düşünebilmek için de önemli demeye çalışıyorum. Yine evet. sessiz düşünüyorum biraz. Evet. Ya ben yine biraz karşı noktadan belki biraz gireceğim. <gülüyor> gir, Çünkü gir. yani belki endüstri, endüstriyelin nam ifade ettiği bizim için, için önemli. Yani belli sayıda üretim yapılacak belki öyle çok fazla seri üretilmeyecek. Ama işte hmm. bu enerji kullanılan enerji kaynakları biz bu malzemeyi ısı kullanarak mı üretiyoruz? Veya biz hang, kimlerle çalışıyoruz? İşte bu tip üretim yapan küçük ölçekli firmalar zaten tasarımcıları, sanatçıları sürekli olarak dahil edip atölye düzenleyen fabrikalar. Yani e, onlar da bence alternatif kaçıyorlar. Belki de diğer üreticiler tarafından e, onlar da işte dışarıda kalan üreticiler e, olarak algılanıyor. Ama yani Bence birçok paydaşın e, işbirliğiyle olabilecek, kimseyi dışlamadan herkesi dahil edip dönüştür dönüştürerek e, o bakış açısını değiştirerek yapabileceğimiz bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani endüstriyelleşmeden kaçamayacağız gibi bir hissiyatım Ama var. Ama orada bir küçük ölçekli üretim, daha zanaatkar bir üretimden evet, zanaatkar, bahsediyoruz. Evet, zanaatkar. Evet, evet, evet, evet. Yani çünkü her mesela ya ben yine kendi bakış açımda her e, bölgenin toprağı farklı dolayısıyla orada bir fabrika varsa buna bir malzeme üreten bir fabrika dolayısıyla o kendi alanında uzmanlaşmış olacak çünkü e, standart bir malzeme yok ya yani onunla ilgili çalışacak öbürü başka şeyle ya diyecek ki bizimki bu şekil üretiliyor öbürü diyecek ya bizimki e, sıkıştırılmış e, kerpiç blok öbürünki sıkıştırılmış toprak duvar binlenme yani Evet, senin dediğin zanaatkarlaşma bence... Evet, ki bahsettiğim başlangıçta da mimar usta aslında gene bir zanaatkarlaşma. işte evet. tasarımcı inşarjı kimlikler gibi bir durum oluyor. Evet, biraz böyle kendimizin de konuşurken düşündüğü, belki ikinci evet. yarısına daha da o düşünceleri açıldığımız bir kayıt oluyor gibi. Evet. Sonuna da yaklaşıyoruz. Evet. En son belki demek istediğin şeyler var mı? Bu şey gibi de olabilir. Şöyle bununla ilgileniyorsunuz, şöyle şöyle yerleri takip edebilirsiniz gibi bir şey de diyebilirsin. Ya da başka bir yerden de son söylemek istediklerim varsa alabiliriz. Yani illa bir yeri takip edin demiyorum. Zaten araştıran bulacaktır kendisi yani illa Ama yani bu bir yolculuk. Herkesin, yani ben mimarlık fakültesine ilk girdiğimde başka bir meslek okumak istiyordum. Şimdi bambaşka bir yerdeyim. Herkes e, bence biraz araşta olmak önemli. Hep bir soru işaretinin kafasında hep bir soru işaretinin olması gerekiyor bir şey yaparken diye düşünüyorum. Evet. E, teşekkürler Mina. E, herkes için mimarlık olarak her ayın 3. Perşembesi Kaydettiğimiz programların 11.sini bugün gerçekleştirdik. 10. yıl programlarımızı önümüzdeki ayki programla tamamlayacağız. Ama muhtemelen önümüzdeki aylarda da yıllarda da sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik herkese hoşçakalın.